Gölge etmeme insanın Hz. Üstad gibi kendi yaptığı işlerin bile içinden sıyrılarak kenara çekilip bu işler nasıl oluyor diye onu başkalarına sormalı. Nasıl oluyor bu işler falan demeli. O kadar. Gölge etme de kendisini olmazsa olmaz bir unsur gibi görme hastalığıdır. Bu evvela bir ruh hastalığıdır ruhta temerfüz edince böyle bir hastalık dimağı da akseder sonra düşüncelerinde numayan olan doğudur. Kendisini olmazsa olmaz görme. Ben olmazsam mesela bir müceddit diyelim. Ben olmazsam bu tecdit olmaz. Ben olmazsam burada bu hizmet temsil edilemez. Ben olmazsam bu işler böyle yolunda gitmez. Kendisini olmazsa olmaz gören bir insan olmazsa olmaz meselelere karşı saygısızca davranmış bir küstahdır. İşte bu gölge eden insan demektir. Kendini gören onu göremez. Esas olmazsa olmaz, hakikattır. Hakikatlar hakikatıdır. Allah'ın hoşnutluğudur. Onun inayetine güvendir. İyi bir mümin düşünürken Allah'ın inayeti olmazsa olmaz her işimde, riayeti olmazsa olmaz, kilaeti olmazsa olmaz, hırsı olmazsa olmaz, kendisini onda bir bile olsa olmazsa olmaz mülazasına bağlı ortaya koyuyorsa bu insan kendini Allah'a şerik kabul ediyor demektir. Bu önce ruhen bir hasta demektir. Psikiyatriste gitmesi lazım. Sonra bu hastalık onda uzun zaman kaldığının kronik hale geldiğinden dolayı bu nöronlarına da intikal etmiş, korteksini tamamen baskı altına almış bir beyin hastasıdır. Beyninin bir yanıyla psikiyatriste, diğer yanıyla da nörologlara müracaat etmesi lazım. Biraz ciddi, biraz acı gibi oluyor ama kendini olmazsa olmaz görenler hastalıklardır bunlar. Ölü olmamak için ne yapmak lazım? Belki üzerine aldığı her şeyden, ah keşke şu sorumluluğu benden alsalar da beni azat etseler. Sorumluluk bana göre çok ağır geldiğinden dolayı ben o işin esiri gibiyim, bunu gibiyim. Duygum, düşüncem her şeyim ona kilitlendi gitti. Ben olsam da olur, olmasam da olur. Keşke beni azat etseler. Azad edildiği zaman da içinden ufak tesir duymama. Bak örnekleri var. Siz her zaman hayranlıkla dinlemiş ve çok defa hayranlıkla, hayranlık heyecanıyla şahlanmışsınız ve sonra hayranlık duygularıyla gözyaşı dökmüşünüzdür. Halit iki devletin başına balyoz gibi inmiş bir adamdır. Ben büyüklüğünü tasvirden acizim. Mücerret, soyut, resim kabiliyetim olsaydı Halid için dünyayı dolduracak bir resim yapardım ben. Öyle bir resim yapardım ki onun bir ayağını güney kutbe koydum bir ayağını kuzey kutbe koydum bir ayağını Şimalin bilmem neresine, bir ayağını cenuhum bilmem neresine koydum Kendisini mayeti itibariyle bir melek gibi gösterirdim. Öyle bir adam resmederdim. Ama bu zat düşünün bir gün kendisinden iltifat bekletir. Neredesin? Mülazasını satırlayacaksınız neredesin canım halit? o bir arayışın sesi soluğudur biraz da içinde inkisar vardır o insanları özdeyiş vardır o seste solukta azlediliyor tam zafere adım atacağı zaman azzediliyor. boyuna sarıya takılıyor Medine-i getiriliyor Azının esbabı anlatılıyor öyle azda sebebiyet verecek bir şey de yok Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatına bakacak olursanız orada aynen şöyle diyor. Ya Halid Allah şahit seni çok severim. Fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bunları bizi ihsan eden Allah'tır. Gölge etmeme. Allah'la Allah'ın lütfettiği şeyler arasına girerek hayrulet, kusuf ve küsufa sebebiyet vermeme. Her şeyin ona ait olmasını gösterme. Ben olmasam da olur. Ve bu adam ben olmasam da olur mülazasına bağlı yaşıyor. Ebu Beydenin emrine giriyor. Cepheden cepheye koşuyor. Bir nefer olarak hastalanıyor. Çadırda ruhunu Allah'a teslim ediyor. Aşe hamiden ma tefakiden. Siz bunları beğeniyor muydunuz? Beğenmiyor muydunuz? İşte gölge etmeme bu. İşte olmasam da olur bu. Olmazsam olmaz düşüncesine, mütemerridane düşüncesine karşı ben bu işin içinde olmasam, başında olmasam bu sistem yürümez. Kafirce düşüncesine karşı inne ma utitu ala ilmin indi kafirce düşüncesine karşı ben olmasam da olur diyor bu. Teessürlerini şöyle ifade ediyor orada. Hazreti Sa'di ibn diyor ki bunca cephede bulundum onca savaştım fakat hak meydanlarında bir yiğit gibi ölmedim şehit olmadım da şimdi döşekte evde acuze şemtalar gibi ölüyorum buna üzülüyorum diyor ve öldü bir kılıcı bir kalkanı bir de atı kaldı hayır bir de kıyamete kadar yad edilecek şanı kaldı ben unutmadım siz de unutmadınız, kimse de unutmayacak. Ebu Bey de ondan geri değildir. Bakarsanız, aklıma gelen şeylerle arz ediyorum ben. Aradan çekilme, hakikat ve Allah'ın inayetleriyle onu baş başa bırakma. Sıyrılma aradan. Orada ben dememe, mukaddimatta iradenin hakkını verme başkadır. Mebadide, Tertibi mebadide, iradenin hakkını verme meselesi başkadır. Fakat sonucu ondan bilme ve kenara çekilme. Kendi zaferlerini yabancı birinin eliyle oluşturulmuş gibi görme. Hz. Pir'in, pir ortaya koyduğu ölçüler budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavzif ediyor. Zannediyorum rika bu Bey'de işaret uyuluyor Çünkü mümtaz bir insan. Fakat orada bir askeri dahi olan, bir idari dahi olan Emr-i Bül'ün da var. Ben işaretten kendimi anladım. Çok rahatlıkla hemen kenara çekiliyor. Diyor ki, vah Resulullah bana işaret etmiş gibiydi ama ben buradan izah çıkarmak istemem. Varsen ol diyor orada. Bu rahatlık içinde olma. Ebu Hüreyre Hazreti Ömer tarafından eyalet valisi tayin ediliyor. Kolay değil. Irak'ı acem. Koskoca bugünkü İran ve Irak demek. Ve sonra da az ediyor bir şeyden dolayı. Sonra ya Ebu Hüreyle, seni yeniden tavsiye etmek istiyorum. Ya emrenmem ne istemem ben diyor. Bu isteğine. O bir yönüyle suf ve deneşet etmiş. Devsten gelmiş. Kıtmir'in ifadesiyle devsin arslanı. Suffe'de yetişmiş, neşet etmiş ve hayatının sonunu bir suffe hayatı gibi. Hatta renkli bir gurba, bir elbise, bir entari giydiriyorlar da bir gün o zamanlar Şam'da bulunuyor. Bak bak diyor Ebu Hüreyre, açından bayılıyordun, şimdi süslü bir entari giymişsin diyor. Evet, araya girmeme. Araya girenin kalbiyle kendi arasına bir haylulet vakı olur. Yahulu beynel mer'i ve kalbi istidradi bir şey arz edeyim. Benim çok hoşuma gitti. Ve bir yönüyle benim için bir tezkiye vesilesi oldu. Tayyar Bey buraya gelmişti. Sabah namazında namaza geçirdik. Onu güzel Kur'an okur. O Yahulu Beynelmeri ve kalbi gelince ben onun hislerini onunla beraber okudum. Orada öyle bir hıçkıra tutuldu ki. evet ben de o şeyi hasıl edecekti. Hafizan Allah. Allah insanla kalbi arasına hulul edince onun işi bitmiş demektir. İmanı husufa uğramış demektir. Bu endişeyi derince duydu. Ve benim için tevfik adına, sıkadem adına çok önemli bir ölçüydü. Evet, ben olmazsam olmaz mülazası değil. Ben olmazsam buz gibi olur. Fakat o ve onun inayeti olmazsa olmaz. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. tellahi olmaz. Siz bu rahatlık içinde olursanız şayet Halit gibi sarığınızın boynunuza takılmasına da razı olursunuz. Ebu Beyde gibi kenara çekilmesini de bilirsiniz. Ebu Hureyre gibi elinizin tersiyle vilayeti nefte edebilirsiniz. Lazım değil diyebilirsiniz. Ve dahası Hazreti Ebubekir anlatıyor bugün. Diyor ki bir aralık baktım Allah Resulü böyle yapıyor, eliyle böyle yapıyor. Neden sonra sordum, kendi hilafeti döneminde diyor. Ya Resulallah ne yapıyordunuz öyle? Buyuruyor ki dünya bütün hezafiriyle, bu Arapça tabir, ihtişam ve devdevesiyle, cazibedar güzellikleriyle, temessül etti karşımda, kendini bana sundu, kabulünü istedi. Ben elimin tersiyle ittim, git dedim bana kendini kabul ettiremezsin. İşte bu. Onu silme atma kovma. Dünya bana döndü dedi ki demek bir şahsi manevi var. O dünya dediğimiz şey neyse o. Hazreti Üstad ben ona bir canlı nazarıyla bakıyorum diyor. Dünya döndü bana dedi ki sen beni uzaklaştırsan da ben senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim dedi. Hazreti Ebu e bir testi içinde soğuk su verdiklerinde o soğuk suyu içiyor. Canım çıksın. Susamış çok. E çok hoşuna gidiyor. Onu bir dünya nimeti sayıyor. Ve ağlıyor, çırı çırı ağlıyor. Sorunca da bu vakayı anlatıyor. Korkuyorum ki diyor dünya cazibedar güzellikleriyle kendisini kabul ettirdi insan. Ben olurum diyor. Eğer o insan sen isen geride Allah yolunda hiç kimse kalmamış demektir. Bu ölçüde aradan çıkmak lazım. Böyle olursa insan Bugün sen falan yerdesin yani bütün Amerika'ya hükmediyorsun. Arkadaş sen git köyünde muhtar ol falan demiş. O kadar kalp rahatlığıyla gider ki çünkü nef başta kendisini. İlla'nın sağ tarafında kalmış o. İlla'nın solunu bütün ihtişamıyla, enginliğiyle Allah lafzı celaline bırakmış. Nef kendisini. İspat hakkı onun demiş rahat olur. Bugün Türkiye'de, yarın Çin'de, öbür gün Japonya'da, başka gün başka bir yerde ve bir gün gelir sana şu kadar aktivitene rağmen, şu kadar aktif olmana rağmen, arkadaş ayağını kırıp evinde oturma düştü sana. Bu fasıl düştü. Hiç tereddüt etmeden içinde, ukde yaşamadan. Biz aslında adammışlar olarak böyle bir ruhun temsilcileri olmaya talibiz. Allah onu bize lütfeydesin. Talibiz ona. Ha, ha. O işin talebesiyiz. Fakat realite planında bunu gerçekleştirme meselesine gelince o çok kolay olmasa gerek. O da ben olmazsam olmaz mülazasından tecerrüde bağlı. Ben olmasam da olur bu mesele demeye bağlı. Nefi nefi ispattır. Yarın var olmak istiyorsunuz bugün kendinizi nefli edin. Sırtınızdaki yükü atın benlik yüküne rahat edecek harekete sahip olacaksınız o keud akabeyi aşmak kolaylaşacak ya abazer ceddidi's sefine fe innel bahra amigun ve khuziz zade kâmilen fe innel sefere va'idun ve khaffi fil himle fe innel akabete keudun eğer önünüzde bir rampa varsa onu çıkacaksanız sırtınızdaki o benlik yükünü atın. Rahat hareket edecek hale gelin. Manevra alanınızı genişletin. Öyle bir manevra alanım var ki düşse şansıma talime benim. Sultanın kapısında vezirlik yapma meselesi. Ben onu da yaparım belediyenin köfçülüğünü de yaparım. Ne orada gurura kapılırım ne de ben tarafta paniklerim ve bir yönüyle içimde buhte yaşarım. Bu mülazaya ulaşmamışsanız rahat edemezsiniz. Allahu ekber kebira, elhamdülillahi kesira, subhanallahi mukte ve asida, la ilaha illallah vahde nusr abde عز جنده هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما قيد ولا موت لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم بعث بيننا وبين الخطايا كما بعت بين المشك والمغرب اللهم نقنا من الخطايا kama yunaqka thawbul abiyyadu minal denez ve usilna bil ma'i ve selci vel barat bi hurmetik ve bi hakkik ve bi hakk isma'ik ve bi hakk isifatik ve bi hurmeti seyyidina Muhammeden Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve bi hurmeti alil atar ve ve ve ve ve amin